بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kardeşlerim bu hafta ibadet çeşitlerinden ve onlara dair delillerden devam ediyoruz. Müellifimiz Rahimahullah geçen haftaki dersimizde Havf Reca Tevekkül ve o arada muhabbet ibadet çeşitlerinden olan havf, reca, tevekkül, e, muhabbet ibadetlerini işlemiştik delilleriyle birlikte. Şimdi müellifimiz rahimeullah devamen diyor ki: "Ve delilur ragbe ve rehbe ve'l husu." Ragbenin, rahbenin ve huşunun delili kavluhu taala Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Yani rahbenin, rahbenin ve kushunun ibadetten olduğunun delili. Bunu şerh edeceğiz. Kavluhü Teala Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnnehum, onlar kanu idiler. İnnehum kanu yusariğüne, onlar koşuşurdular. Çalışırdılar, çabalardılar, yarışırdılar. Yusari'üne fil hayrat. Onlar hayırlarda koşuşurlar, yarışırlar, çabalarlardı. Yedu'üne ve bize dua ederlerdi. Ragaben, ragbet ile ve rahben, ve rahbet ile. Ve kanu lana Ve onlar bize Haşi'in Haşi'idiler. خاشع Boyun eğici idiler. Huşuyu açıklayacağız. Ve delilul haşye Haşyetin delili Haşyenin delili Yani Haşyenin ibadetten olduğunun delili bir ibadet çeşidi olduğunun delili kavluhu Teala, yüce Allah'ın şu buyruğudur. Fe la onlardan haşiyet etmeyin veh benden haşiyet edin. Ve delilü'l inabeti inabenin delili yani inabenin bir ibadet olduğunun ibadet çeşitlerinden bir çeşit olduğunun delili Kavlihu Teala, Yüce Allah'ın şu buyruğudur. bu inabet edin, inabet yönelmek demektir. Açıklayacağız. İla rabbikum, Rabbinize ve eslimu ve teslim olun lehu, ona. bu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize inabe edin ve ona teslim olun. Ve delilü'l-isti'aneti isti'anen delili kavluhu taala yüce Allah'ın şu buyruğudur. İyyake na'budu biz yalnız sana ibadet ederiz ve iyyake nestaîn ve yalnız senden yardım isteriz. Ve fil hadis hadiste de şöyle gelmiştir. İzete ente isti'ane ettiğinde fastein billah. Allah'tan isti'ane et. Ve delilü'l isti'azeti isti'azenin delili yani isti'azenin ibadetten olduğunun delili Teala yüce Allah'ın şu buyruğudur: "Qul uzu deki istiaze ederim bir Rabbil falak falakın Rabbine. felak yarıp çıkan anlamına geliyor. Burada sabahı sabah kendisi sabah kastediliyor Geceyi yarıp çıktığı için ona ne denilmiş? Salak. Ve kul eûzu sığınırım bir Rabbin nas insanların Rabbine. Ve delilül istigaseti istigasenin delili yani istigasenin ibadet çeşitlerinden bir çeşit olduğunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İzd hani, testeğithun Rabbkum, Rabbinizden istigafede bulunuyordunuz. Festejabe lakum, o da size icabet etti. Ve delilü zebhi, zebhin delili, yani kan akıtmanın, kurban kesmenin delili. Kulluhu Taala. Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Bizim esas aldığımız şu anda okumakta olduğumuz nüshada 161. ayeti de almış. Aslında delil olan kısım sadece 162. ayet. 161. ayet zebh ile ilgili değil. Fakat bu nüskada böyle almış. Aslında diğer nüskalarda, Salafatül usulün diğer nüskalarında bu 161. ayet yok. Biz yine de okuyup tercüme edelim orayı. Kuldeki innani hedani Rabbi bana Rabbim hidayet etti, yol gösterdi, yol gösterdi. Beni nereye yol gösterdi, nereye hidayet etti, nereye ulaştırdı? ila sıratim mustakim dost doğru bir yola, öyle bir dost doğru yol ki dinen, kıymen, sapa sağlam olan dine, sıratı mustakime, sapa sağlam olan dine, millete İbrahim'e hanifen, hanif olan İbrahim'in milletine, Rabbim beni sıratı mustakime dost dosdoğru olan dine hanif olan İbrahim'in milletine hidayet etti ve mâ minel müşrikin o müşriklerden değildi kul de ki işte delil olan kısım şu anda zebhin delili yani ve delilü zebhi zebhin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur asıl burası Kul de ki inne salati şüphesiz ki benim namazım ve nusuki ve benim kurbanım yani zebhim kurban kesmem ve mehyaya ve memati ve benim yaşamım ve ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi Allah'a aittir. La şerike lehu Onun ortağı yoktur. Ve mine sünneti Bunun sünnetten delili La'anallahu Men zebehe li gayrillah Allah kendisinden başkasına, kurban kesene lanet Ve delilun nezri Nezrin delili Nezrin yani nezir, ibadet çeşitlerinden bir ibadettir. Bunun delili Kavluhu Teala, bunların hepsini açıklayacağız. Kavluhu Teala, Yüce Allah'ın şu buyruğudur. yufuna binnezr. <gülüyor> Nezirlerine vefa gösterirler. veya yekâfûne ve korkarlar. Yevmen, öyle bir günden ki, Tâne şerruhu, Onun şerri, Mustatîra, Yaygındır. Şerri, Yaygın olan, bir günden korkarlar. Böylece ibadet çeşitlerini bitirmiş olacağız. Bu dersimizde inşallah bunları açıklayarak birinci temel asılı, üç temel esastan, birinci temel esası bitirmiş olacağız. Evet, buraları kim tercüme edecek? Veysel bir mikrofon ver. Özgür tercüme etsin. Olur mu? Hadi bakalım. Ve delilu ragbe. Ragbehin delili. var rahbe. Rahbehin delili. Ve huşunun delili. kavluhu Teala. Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnnehum kanu yusari'une fil hayrati. Şüphesiz ki onlar Hayırda yarışırlar ve yedunena ve bize dua ederler. Ragabav ragabuv ve rahabem Ravet ve rahbetle ve kanulana lana ve ve huşu, ve bize huşu duyarlar. Hmm. Ve delilul ve delilul haşiye. Haşiye'nin delili haşiyenin. delili kavluhu teala yüce Allah'ın şu buyruğudur. Fe la tahşevhum onlardan e, haşyet etmeyin. Haşyet korkmak demek açıklayacağız. Vahşevni, benden korkun. Ve delilü istiyor inadı. Ve delilü inadı. İnad'ın delili kavluhu teala. Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve enni bu İla rabbikum Rabbinize inabe edin ve es, ve es ve eslemu lehu ve eslemu lehu ve ona teslim olun ve delilul istiane istiane'nin delili kavluhu teala yüce Allah'ın şu buyruğudur İyyake nabudu yalnız sana ibadet eder ve iyyake nestaîn ve yalnız senden yardım isteriz. Ve fil hadisi ve hadiste şöyle geçmektedir. İsti'ante idh iste yardım isteyeceğiniz zaman fest, festayen billah Allah'tan isteyin. Ve delil isti'aze isti ve isti'azenin delili kavluhu Teala. Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Kul euzu birabbil felak de ki Sabahın Rabbin'e sığınırım. Kul euzu bir Rabbin, kul euzu bir Rabbin naz. De ki insanların Rabbin'e sığınırım. Ve delilü'l istigathe ve istigathe'nin delili, kavluhu Teala. Yüce Allah'ın şu buyruğudır: İz testâil thûne Rabbkum, Rabb. İstigatı yapacağınız zaman Rabbinize Yok. yapın. İz hani İz hani Testeğîsûne rabbekum, rabbekum Rabbinizden istigatı ediyordunuz. Festecabe Festecabe fe lekum. lekum Ve ona O da size, o icabet, da size icabet etsin. Etmişti. etmişti. Evet. Ve delilul zebhi Ve zebhin delili kavluhu Teala Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Kul inneni hadani Kul inneni hadani Hadani Rabbi De ki şü şüphesiz ki Rabbim beni hidayet etti Rabbim beni hidayet etti ila sırat'ın müstakim Sırat... Orayı tercüme etmenize gerek yok. Öbür ayeti tercüme et Tamam. <gülüyor> Ve delilü'z-zebhi ve delilu zebhi. Zebhin delili kavlu teala yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Kul inne salati şübhe. De ki benim namazım ve nusuki ve kurbanım ve, mah, ve mahya ve mahyaya e, yaşamım ve memati ve ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Ve mine sünneti ve bunun sünnetten delili leanallahu Allah ona Allah lanet eder. Men zebaha Allah'ın dışında kurban kesene. Allah'tan başkasına kurban kesene Allah lanet eder. Etsin. Etsin. Ve delilul nehri nedir? Ve delilul ve nehrin delili kavluhu Teala. Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Yufune bin nehri kurban nezirlerinize vefa gösterin ve ederler ed yufûne bin nezri adaklarına nezir adak demektir nezirlerine vefa gösterir ve yekhâfûne yevmen kâne ruhu mustatira ve şerri yaygın olan bir günden yani kıyamet gününden korkarlar evet Yüce Allah Azze Celle burada Salih kullarını nezre vefa göstermekle ve kıyamet gününden korkmakla vasıf Evet. <gülüyor> Başka? Kim okuyup tercüme edecek? Ali? Ve delilul rahbe ve rahbe ve huşu Rahbenin, rahbenin ve huşunun delili. O Allah, açık değil mi? Bak geçen derslerde gitmiyormuş. Teala, Yüce Allah'ın şu kanu. Onlar idiler yusari'une fil hayrati hayır, hayırda koşuşuyor idiler. Ve yed'unene ve bize dua ediyorlardı. Rahben ve rahaben. Rahbet ve rahbet ile. Ve kanu lene haşi'in. Ve bize hoşu ediyorlardı. Boyun eğiyorlardı. Ve delilul haşya kavluhu teala Haşyetin delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Fela tahşavhum Onlardan haşyet etmeyin Vahşavni Benden haşyet edin. Ve delilul inabe inabenin delili kavluhu teala Yüce Allah'ın şu buyruğu. Ve anibu ila rabbikum Rabbinize inabe edin Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ve delilul isti'ane teala. İstianenin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. İyyake na'budu yalnız bana ibadet yalnız sana ibadet eder ve iyyake nestaîn ve yalnız senden yardım isteriz. Ve fil hadisi hadiste de şöyle gelmiştir. İza isteyeceğiniz zaman fes fes'in billah Allah'tan isteyin. Wa dalilul isti'aza istihaza isti isti delili kavluhu taala yüce Allah'ın şu buyurduğu Kul e'udzu bi rabbil falaq de ki sığınırım falakın Rabbine Kul e'udzu bi rabbinnas de ki sığınırım insanların Rabbine Wa dalilul istighaza kavluhu taala istighazenin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur ne, rabbukum Hani Rabbinize istiğazede bulunmuştunuz. O da size icabet etmişti. وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى ذَبْحٍ yani kurban kesmenin delili Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ De ki benim namazım ve nusuki ve kurbanım ve mehyaya ve memati yaşamım ve ölümüm lillahi رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerikele. Onun ortağı yoktur. Ve mine sünneh. Ve sünnette de şöyle gelmiştir. Şu sünnetten delili de şudur. La anallâhe men zebehe li gayrillâh. La La anallâh men zebehe li Allah kendisinden başkasına kurban kesene lanet etsin. Ve nedri nezri. Kâlûhut Âlâ, nedirin delili Yüce Allah'ın şu buyrudur: Yüfûne bin Nâzr, onlar ki nedirlerine vefa gösterirler veya kafûne yevmen o günden korkarlar ki kâne şerruhu Mustatîran, e, şerri çok yaygın olan günden. Evet. Kardeşlerim. Müellifimiz rahmetullahi aleyh ibadet çeşitlerini delilleriyle birlikte arz etmeye devam ediyor ve diyor ki ve delilur ragbe, var rahbe, var kushur, ragbe, rahbe ve kushur üç ibadet çeşidi de bu. Daha önce bunların isimleri geçmişti. Ragbe, rahbe ve kushunun delili. Önce ragbe nedir? Kardeşlerim ragbe daha önce gördüğümüz ibadet çeşitlerinden birisi olarak gördüğümüz recanın eş anlamlısıdır. Ragbe hangi ibadet çeşidinin daha önce gördüğümüz recanın eş anlamlısı. Fakat aralarında ince bir fark var. O ince farkı söyleyeceğiz peki rahbe neyin eş anlamlısı? Rahbe'de daha önce gördüğümüz neyin? Havfın eş anlamlısı. Fakat yine aralarında ince bir fark var. Huşu' yine daha önce gördüğümüz hangi ibadet çeşidine bağlı? Havf. havf havfın bir çeşidi has olan bir şekli, daha kas olan bir şekli. Kuşu. Yani bu ibadet çeşitleri de müellifimizin zikrettiği, daha önce geçen ibadet çeşitleriyle bağlantılı. Ve rahbe, rahbe, kuşu, kardeşlerim, aslında ubudiyetin ve ibadetin ayrılmaz sıfatlarıdır. Nasıl daha önceki dersler demiştik ki havf, reca, muhabbet ubudiyetin ve ibadetin ayrılmaz sıfatlarıdır. Yani rukunun ayrılmazıdır Havf, reca, muhabbet secdenin, tavafın ve diğer bütün ibadetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü ibadetlerin aslıdır. Bunlar kalbi ibadetlerdir. İbadetlerin ruhu konumunda olan ibadetlerdir. Aynı şekilde bu Rahbe, rahbe ve huşu'da ibadetlerin, ubudiyetin, kulluğun ayrılmaz bir sıfatıdır. Yani kulluk ancak kauf ile, reca ile, rahbe ile, rahbe ile vardır. Kulluk olmaz, rahbe olmadıkça, rahbe olmadıkça, kauf olmadıkça, reca olmadıkça, muhabbet olmadıkça. O şey kulluk değildir. Bunlar olmayan kulluk, kulluk değildir. Yani bunları soyup aldığın zaman, bunları içinden soyup aldığın zaman, o kulluk kulluk değildir. Kulluk görüntüsü olsa bile, kulluk görüntüsü olsa bile, o değildir. Peki dedik ki, rağbe ile reca birbirine yakın anlamlı ya da birbirinin eş anlamlısı aradaki ince fark ne kardeşlerim ragbe <gülüyor> sevilen şeyi talep etme anlamına geliyor sevilen bir şeyi talep etme duygusu sevilen herhangi bir şeyi talep etme duygusu yani talepkarlık ragbe bu demek reca Arzulamak anlamına gelir Karşılaştırıldığı zaman Ragbe ise Recanın sonucudur Ve ne demektir Talep etmek demektir Reca neymiş Arzulamak, istemek, ümit etmek Beklemek Peki ragbe bunun bir ileri adımı Recanın sonucu Ne demek Talep etmek, talep duygusu, talepkarlık istemek, arzulamak Rahbe ile reca birbiriyle eş anlamlı yakın anlamlı ama aralarında böyle bir fark var. İnce bir fark var. Aynı şekilde havf korkmak demekti. De geçen dersimizde söylemiştik. Türkçe'de biz bunu korkmak olarak karşılıyoruz demiştik. Rahbe de korkmak demek. Fakat eş anlamlı yakın anlamlı ama aralarında ince bir <gülüyor> fark var. O ince fark nedir? Haf mutlak olarak, soyut olarak korkmak demek. Rahbe, korkmanın sonucundaki duygu demek. Onun için ilim ehli tarif ederken rahbeyi ne dedi? Kaçmayı sonuç veren, çekinmeyi sonuç veren, sakınmayı sonuç veren bir korku. Onun için Allah'tan korunup sakınanlara, çekinenlere ne denilmiştir? Rahip rahip ne demek? Korunup sakınan, çekinen demektir. Rahip Arapça biliyorsunuz. İbadet ehline, ibadet adamlarına Arapça ne denilmişti? Rahip denilmişti. Bugün biz bunu Türkçemizde Hristiyan din adamı anlamında kullanıyoruz. Ama orijinalde rahip hangi anlamda kullanılmış? Sakınan, çekinen, ibadet ehline rahip denilmesi, onların haramlardan, günahlardan, Allah'ın azabına uğramaktan sakınması, çekinmesi yüzünden. Rahbe korku demek. Ama havhtan ayıran ince noktası ne? Rahbede bir eylem de korkuya eşlik ediyor. Bir sakınma. Yani sakınmayı doğuran türde bir korku. Sakınmayı ve çekinmeyi doğuran türde bir korku. Korktuğundan, korktuğun zattan sakınmayı ve çekinmeyi doğuran Korku. Rahbe de bu demek. Yani halfı da korku diye tercüme edebiliriz. Rahbeyi de korku diye tercüme edebiliriz. Fakat, fakat ikisi arasında böyle bir ince fark var. Üçüncüsü huşu. Huşu da kardeşlerim korku çeşitlerinden bir çeşittir. Huşu. Huşu altta bir de haşyet var. Müellifimiz diyor ki delilül Haşye Haşyeti de açıklayalım. Huşu ve haşye. Huşu, boyun eğmek, eğilmek anlamına gelir. Huşu, boyun eğmek, eğilmek. Bu da korkudan doğan bir şeydir. Korkudan kaynaklanan bir şeydir. Haşye de huşuya yakın anlamda. Haşye de korkmak demek. Fakat ne farkı var? Huşu bedende olur, omuzlarında namazında, duruş şeklinde olur. Haşye kişinin kalbinde, gözünde ve sesinde olur. Haşye. Kuşu kişinin bedeninde olur. Kuşu eğilmek, alçalmak, tevazu anlamına geliyor. Haşye de korkmak anlamına geliyor. Peki haşye ile havf arasında nasıl bir fark var? Haşye ile havf arasındaki fark kardeşlerim Haşye, marifet esasına dayalı korkudur. Yani, korktuğun zatı bilme esasına dayalı korku. Korktuğun zatın azametini bilme esasına dayalı korku. Haşyenin anlamı bu. Müellif rahmetullahi aleyh, bunlar için delil olarak, ilk üçü için, ragbe, rahbe, Huşu için delil olarak Yüce Allah'ın şu buyruğunu zikrediyor. kavluh Teala İnnehum onlar Burada onlar ile kastedilen yani onlar zamiri ile gösterilen işaret edilen kimseler bu ayetin geçtiği Enbiya suresinde bu ayetin öncesinde zikri geçen peygamberler Nebi ve rasuller. Bu ayetin öncesinde Yüce Allah Azze ve Celle çok sayıda nebi ve rasullerin kıssasını isimleriyle birlikte zikretmiş. Sonra da son olarak bu ayet-i kerimede buyuruyor ki onların tümünü kast ederek innehum onlar kanu yusari'une fil hayrat hayırda her türlü hayırda koşuşurlardı. Yani ibadetlerde, taatlerde yüce Allah azze ve celle'ye ibadet ve itaat olan her türlü işte tasaddukta, Allah Azze ve Celle'ye secde etmekte, onun rızasını kazandıracak işlerde, onun hoşnutluğunu kazandıracak işlerde, yusari'une, koşuşurlardı, yarışırlardı, çabalarlardı. Yusari'une fil hayrat, birbirleriyle yaraşırlardı, koşuşurlardı. Ve yed'unena, ve bize dua ederlerdi. Buradaki dua, ikisini birden kapsıyor hangi ikisini ibadet duası ve mesele ya da talep duası ibadet duası ve istek duası iki çeşidiyle birlikte Ya o yani bize yalvarıp yakarıyor ve ibadet ediyorlardı dua ediyorlardı ibadet ediyorlardı hangi sıfatla hangi hal üzere işte biz dedik ya bunlar ibadetin ayrılmazıdır İbadet bunlarla ibadettir. Bunlar ibadetin ruhudur. Dedik ya, ragaben. Onların ibadeti nasıldı? Ragbet ileydi. Neye rabet ediyorlardı? Allah'ın vechine, Allah'ın rızasına, Allah'ın sevabına, Allah'ın vaad ettiği ecrü mükafata, Allah Azze ve Celle'nin vaatlerine ragbet ile ibadet ediyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin rızasına rağbet ediyorlardı. Onu arzuluyorlardı. Yani talepkar idiler ibadetlerinde. Secdelerinde bir talepkarlık vardı. Rükularında bir talepkarlık vardı. Bir rağbe vardı. Bir reca vardı. Neyin recası? Allah'ın ecrü mükafatının Allah'ın vecihinin Allah Azze ve Celle'nin rıza ve hoşmutluğunun aynı zamanda neydi? Rahaben ibadetleri korku ileydi. Neden çekiniyorlar? Neden korkuyorlar? Neden sakınıyorlardı ibadetlerinde? Niçin bu hal vardı? <gülüyor> Allah azze ve celle'nin azabından, onun gazabından, Allah azze ve celle'nin rızasından mahrum olmaktan tasattuk ederken rahaben varahaben. Tasattuk da ibadet, değil mi? Ve burada yed'un enaya giriyor. Tavaf ederken ragaben ve rahaben. Namaz kılarken ragaben ve rahaben. Allah yolunda cihad ederken cihad bir ibadet. ibadetlerin zirvesi ragaben ve rahaben. Ve diğer bütün ibadet ve taatlerde ragbet ve rahbet ile yani kuru kuru değil. İbadetin hakikatiyle, ibadetin ruhuyla ragbet ve rahbet ile Dua ve ibadet ediyorlardı. Ragaben ve Rahaben. Sonra üçüncü sıfat onların evet. ubudiyetlerindeki üçüncü sıfat Yüce Allah buyuruyor. Ve kanu ve onlar lena bize haşi'in boyun eğmiş eğilmiş kimselerdi. Haşi'in Huşu duyan, huşu duymak, boyun eğmek, eğilmek, alçalmak, küçülmek demek. Haşi'in, onlar bize boyun eğmiş kimselerdi, alçalmış kimselerdi. Onlar bizim için küçülmüş kimselerdi. Subhanallah. İşte bu ayetlerde peygamberleri ilah ve Rab konumuna getirenlere de birer reddiye var. İşte sizin ibadet, işte sizin dua edip yalvardığınız, işte sizin ilah ve Rab konumuna soktuğunuz peygamberlerin hali. Onlar yüze Rab Subhanahu ve Teala'nın önünde aciz ve zelil bir surette. ragbet ve rahbet ile ona ibadet ediyorlar. Ondan korkuyorlar, ondan çekiniyorlar. Onların ilah ve Rab olmak gibi bir durumları yoktur. Duaya layık olma, yalvarılmaya layık olma, ibadete layık olma gibi bir hakları yoktur. Evet. Dördüncü rahbe, birinci ibadet. Bugün gördüğümüz rahbe, ikinci ibadet. Huşu'u, üçüncü ibadet. Dördüncü ve delilul haşyeti. Haşyeti açıkladık. Haşyete de delil olarak müellifimiz kavluhu ta'ala yüce Allah'ın şu buyruğunu veriyor. Fela tahşevhum onlardan haşiyet etmeyin yani onlardan korkmayın fe la onlardan, onlardan korkmayın onlardan haşiyet etmeyin vehşavni benden haşiyet edin benden korkun benden çekinin vehşavni benden çekinin dedik ki haşiyet Kardeşlerim marifet esasına dayalı olan yani korktuğun zatı bilme esasına dayalı olan korkudur. yüce Allah azze ve celle nitekim alimleri bununla vasfetmiş. Ne buyurmuş? İnne ma min ibadihil ulama. Allah'tan ancak kimler korkar? Ulama. Alim olanlar, yani onun azametini, onun kudretini, onun büyüklüğünü, onun ayetlerini bilenler korkar. Buradaki korkudan kasıt ne? Bilme esasına Allah'ın azametini, Allah'ın kudretini, Allah'ın büyüklüğünü bilme esasına dayalı olan korku. Bütün bu ayetler, e, yani e, bütün bu ayetler derken, Müellif rahmetullahi aleyhim burada Enbiya suresinden ve Bakara suresinden zikrettiği ayetler bunların ibadet olduğunun delilidir. İbadet olduğu ortaya çıktıktan sonra Allahu Teala'dan başkalarına yöneltilmeleri caiz değildir. Yani ragbe taabbudi ragbe ibadet türünde olan ragbe sadece Allah'a yöneltilir. İbadet türünde taabbudi ragbe sadece Allah'a yöneltilir. İbadet türünde huşu' sadece Allah'ın hakkıdır. İbadet türünde haşya sadece Allah'ın hakkıdır. Bu dördünün yaratılmışlar arasında caiz olan sureti var mıdır? El cevap evet. Dördünün de yaratılmışlar arasında caiz olan sureti vardır. Bizim bununla ilgili kuralımız neydi? Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasının gücünün yetmeyeceği hususlarda her kim Allah'tan başkasından rahbet ederse bu şirktir. Yüce Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği hususlarda kim Allah'tan başkasından rahbet ederse şirktir. Allah'tan başkasının gücünün yetmediği hususlarda kim Allah'tan başkasından haşyet ederse şirktir. Bunlar şirktir. Ama yaratılmışların güçlerinin yeteceği hususlarda birbirlerinden aralarında birbirlerine karşı rahbe, rahbe, huşu ve haşye şirk değildir. Kardeşlerim. Bu da bizim kuralımız. <gülüyor> bu kurala binaen, bu kurala binaen, kim? Hay, kadir ve hadir. Hay, yani diri. Kadir, Gücü yeten ve hazır, hazır olan, gayip olmayan, hazır olan, kimseden rahbet ederse, şirk değildir. Hay, diri, kadir, gücü yeten, ve burada bulunan kişiden, rahbet ederse, şirk değildir. Fakat her kim, hay olmayandan, kadir olmayandan, ve hazır olmayandan. Rahbet ederse şirktir. Rahbet ederse şirktir. Reca ederse şirktir. Haşyet ederse şirktir. Peki tevekkül? Hay, kadir ve hazır bir kimseye tevekkül ederse şirktir. Niye? Hay, kadir ve çünkü tevekkülün Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına yöneltilecek yani taabbutten başka bir sureti yoktur. Tevekkül halis taabbuttur. Taabbuttan başka bir sureti yoktur. Dolayısıyla tevekkül sırf Allah'a kastır. Yaratılmışlar arasında tevekkül yoktur. Ama yaratılmışlar arasında ragbe, yaratılmışlar arasında kaf yaratılmışlar arasında Reca, rahbe, evet bunlar olabilir ve yaratılmışlar arasında bunlar <gülüyor> caiz olabilir, haram sınırına çıkabilir. Fakat ibadet suretinde rahbe Allahu Teala'dan başkasına yöneltilmez. Buna dikkat edin, geçen derslerde de söyledim, niçin? Çünkü şirk ehli, yaratılmışlar arasındaki bu tür muameleleri delil gösterip, Şirk olan haşiyete, şirk olan kafafa, şirk olan muhabbete, şirk olan recaya delil getiriyorlar. Onu onunla delillendirmeye çalışıyorlar. Daha sonra müellifimiz Rahimullah diğer bir ibadet çeşidine geçiyor. Bu ibadet çeşidi de inabe. Diyor ki ve delilül inabe, inabenin delili, inabenin anlamı yönelmek demektir kardeşler. Türkçede biz inabe kelimesini yönelmek kelimesiyle açıklıyoruz. Tevbe ile inabe aynı anlamda. <gülüyor> i̇nabe tevbeden biraz daha hususi, has anlama sahip. İnabe Allah Subhanahu ve Taala'ya yönelmek. Allah azze ve celle'ye yönelmek demektir. İnabe kişinin günahlarının affı için, mağfiret için, ecr sevab için Allah azza ve celle'ye yönelmesi demektir. Ve inna delilü'l-inabeti kavluhu taala. Bu bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve enibu ila rabbikum Rabbinize inabe edin. Bu ayeti kerimede Yüce Allah Azze ve Celle ila rabbikum buyurarak Rabbimize bunu yöneltmemizi emrederek inabenin del ibadet olduğunu bize göstermiş oluyor, beyan etmiş oluyor. Ve enibu ila rabbikum Rabbinize yönelin, Rabbinize dönün. İnabe dönmek, yönelmek. İnabe dönmek ve yönelmek demek. Rabbinize dönün, Rabbinize yönelin yani günahlarınızın mağfireti için affınız için cennete sokulmak için cehennemden çıkartılmak için Rabbinize yönelin Rabbinize dönün Rabbinize gelin Rabbinizden gayrısına inabe etmeyin Rabbinizden gayrısına tevbe etmeyin Rabbinizden gayrısından bunları beklemeyin bunlar için Rabbinizden gayrısına yönelmeyin ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ve ona teslim olun. Aslında bu ayet iki ibadet çeşidinin delili. İkinci ibadet çeşidi burada ne? Teslim olmak. Yani İslam. İslam. Ama İslam'ı müellif rahimahullah ikinci temel esasta açıklayacağı için burada ayrıca zikretmiyor. İslam çünkü ikinci temel esas da bize açıklanacak. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Bu da inabe, ibadet çeşidi. Ve delilül istiane, isti'anenin delili. İsti'ane, kardeşlerim yardım istemek anlamına geliyor. Biz Türkçemizde isti'aneyi yardım istemek kelimesiyle karşılıyoruz. Delilul ve delilul isti'aneti, isti'anenin delili yani yardım istemenin delili, yardım istemenin bir ibadet olduğunun, bir ibadet çeşidi olduğunun, isti'anenin bir ibadet çeşidi olduğunun delili kavluhu ta'ala. Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. İyyâke nabudu, İyyâke nabudu. Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız sana ibadet ederiz. Burada ke öne gelerek ne ifade edildi? Hasr. Aslında na'buduke sana ibadet ederiz. Fakat oradaki kef başa getirildi. İyyâke na'budu İyyâke na'budu Burada ma'amulun amile <gülüyor> takdimi deniliyor. Yani geçen derste de söyledik. Tevekkülle ilgili ayeti açıklarken Arap dilinde tehir edilmesi gereken ne yapılırsa? Takdim edilirse bu hasır ifade eder. Belagatçıların yanında. İyyâke na'budu yani başkasına değil yalnız Allah'a ibadet edin. Sadece Allah'a ibadet edin. Bir tek Allah'a ibadet edin. İyyâke na'budu tek sadece Allah'a ibadet edin. Ve iyâke neste'in ve bir tek Allah'tan yardım isteriz. İyâken a'budu bir tek Allah'a ibadet ederiz. Sadece Allah sana ibadet ederiz. Ve iyâken esti'in. Sadece senden yardım isteriz. Rabbimiz Azze ve Celle bize bunu Fatiha suresinde her namazda söylettiriyor. Bu ayet Fatiha suresinin ayetlerinden biri malumunuz olduğu üzere. Ve her namazda bize bunu söylettiriyor. Bu ayet Kardeşlerim, tevhidin aslı ve ruhudur. Bu ayet Allah'ın kitaplarının anlamıdır. İlmehlinden bazıları, Kur'an Fatiha'da toplanmıştır. Fatiha'nın da özü İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetidir demişlerdir. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayeti peygamberlerin davetinin özünü ve ruhunu içeriyor. Ey Allah'ım İyyâke yalnız nabudu, ibadet ediliriz. Ve ey Allah'ım iyyâke yalnız senden neste'in yardım isteriz. Her ikisinde de hasır var. Her ikisinde de iyyâke, iyyâke var. Yüce Allah Subhanahu ve ta'ala bu ayeti kerimede ibadet ile isti'aneyi yani yardım istemeyi bir araya getirdi. Her ikisi içinde iyyâke buyurdu her ikisi içinde şimdi siz nasıl oluyor da ibadet ile istianeyi birbirinden ayırt ediyor kabirdekilere ölülere türbelere evliyalara ibadet edilmez ama istiane edilir diyorsunuz subhanallah sizin bu sözünüz bu ayet kerime ile nasıl da çelişiyor farkında değil misiniz Bunlarla tasavvuf ve tarikat ehline sesleniyoruz. Sözlerinin nasıl da Allah'ın kitabıyla ve her gün okudukları Fatiha ile nasıl çeliştiklerinin farkında değiller. Onlara sorsan evliyaya ibadet edilir mi? Hayır diyorlar. Evliyaya ibadet edilmez diyorlar. Peki evliyadan istiane edilir mi? Yani yardım istenir mi? Evet diyorlar istenir. Şimdi biz soruyoruz. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu ayette ibadet ile istianeyi bir araya getirdi. Ve her ikisi içinde iyake iyake buyurdu. Siz hangi hüccete, hangi delile, hangi kanıta, hangi burhana dayanarak ibadet ile istianeyi birbirinden ayırt ediyorsunuz. Allah her ikisi hakkında da iyake iyake buyurdu. Her ikisinde de tehir edilmesi gereken takdim edildi, böylece hasr edildi. İbadet de Allah'a hasr edildi, istiane de Allah'a hasır edildi. O halde ibadet kimin hakkı ise onun hakkıdır. İbadet kime yapılacak ise istiane ona yapılacaktır. Bu da Fatiha suresinin bize talim ettiği tevhid dersi. İbadet kime ise, istiane onadır. Allah'tan başkasına istiane edilmez. Bu ayeti kerime, istiane'nin yani yardım istemenin ibadet olduğunun bir delilidir. Önce bunu anlayacağız. İstiane bir ibadettir. İstiane'nin taabbud olan sureti var. Şimdi sen bize sor. Peki yaratılmışların birbirlerinden yardım istemeleri bu da caiz değil mi? Caiz değil mi? Diyoruz ki yaratılmışların birbirlerinden yardım istemeleri ancak bir kurala bağlı olarak caizdir. O kural nedir? Yaratılmışlar birbirlerinden Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeyleri isteyemezler. Yaratılmışlar birbirlerinden Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeyleri isteyemezler. Kural bu. Yaratılmıştan istiane edebilirsin. Fakat onun gücünün yeteceği hususlarda istiane edebilirsin. Gücünün yetmeyeceği hususlarda istiane edemezsin. Sadece Allah'ın gücünün yetebileceği bir hususta yaratılmışlardan istiane bulunmak şirktir. Yaratılmışlardan istiane bulunmak şirktir. Çünkü bu istihane ibadettir. Bu da biraz önceki açılıma aynı şekilde tabidir. Eğer istihane ettiğin hay, kadir ve hazır ise bu istihane caizdir. Eğer istihane de bulunduğun hay değilse, yahut kadir değilse, yahut Hazır değilse, yani gayipte olan birisinden istiyanede bulunuyorsan şirktir. Ölü birisinden istiyanede bulunuyorsan, türbeden, kabirden bu şirktir. Bu şirktir. Kadir olmayan birisinden istiyanede bulunuyorsan ve onun tasarrufuna itikat ediyorsan bu şirktir. Ama böyle bir itikat beslemeksizin kadir olmayan bir kişiden istiyanede bulunuyorsan bu. Abestir, saçmalamaktır. Yani gücü yetmeyen bir kişiden felçli bir kişiden sana bir çuvalı kaldırmasını istiyorsun. Bu abestli iştigaldir. Fakat eğer onun bir kevni tasarrufu olduğunu itikad ederek bu yardım istemeyi yapıyorsan bu şirktir. Evet kardeşlerim. İstihane de ibadet çeşitlerinden bir çeşit. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh bu ayetten başka bir tane de hadisi şerifi delil olarak gösteriyor. Ve fil hadis, hadiste de şöyle gelmiştir. Bu bildiğiniz meşhur i̇bn Abbas radıyallahu anh hadisidir. Erba'in hadislerinden birisidir. Oldukça büyük, değerli, içerisinde çok sayıda faideler bulunan bir hadisi şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İzefte'ante feste'in billah İstianede bulunduğunda, yardım istediğinde feste'in billah. Kimden yardım iste? Allah'tan yardım iste. Yardım istediğin zaman Allah'tan yardım iste. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. İnsanlara kıssalar anlatıyor ve diyor ki bir gün üç kişi yolculuğa çıktı eşkıyaların zulmüne uğradılar içlerinden ikisi Allah'tan yardım istedi birisi de evliyadan yardım istedi Allah'tan yardım isteyenleri eşkıyalar rezil ettiler soydular soğana çevirdiler dövdüler sövdüler. Evliyadan yardım isteyen kurtuldu Ona hiçbir şey yapamadılar Subhanallah Yani Yüce Allah Azze ve Celle'den Halkı Yüz çevirtirip Yüce Allah'tan başkasından İstiğane ettiriyor Hangi delille Kardeşi olan Ebu Cehilin ve Ebu Lehebin Deliliyle Ma na'buduhum illa Liyukarribuna ilallahi zulfa Bu delille ve Mekke müşriklerinin deliliydi. Biz de Allah'a dua edecek ağız yok. illa li ila Allahi zulfa. Bizi de dualarımızı da Allah'a onlar götürecekler. İşte bu Ebu Cehil'in deliliydi. Kardeşe Ebu Cehil'in delili. Ebu Leheb'in delili. Mekke müşriklerinin delili. Onların Allah yanında nazı geçer. İşte bu Ebu Cehil'in itikadı. İşte bu Ebu Leheb'in dini insanları Allah Azze ve Celle'den yüz çevirttirip yüce Allah'tan başkalarına yöneltiyorlar. Allah'tan başkasından yardım isteyin diyorlar. Sonra da bu şirklerine tevessül adını koyuyorlar. Bu tevessül değil, bu istigasedir, bu tevessül değil. Siz ona tevessül adını koysanız da bu şirktir, bu küfürdür, bu İslam din, milletinden, İslam dininden çıkartan bir şirktir. İstediğin kadar süsleyerek anlat. Sana aldananların, sana kananların çokluğu kıyamet günü hiçbir fayda sağlamayacak. Kıyamet günü Allah azze ve celle bütün kullarını iyya kana'budu ve iyya kana'stin ile imtihan edecek. Allah size iyya kana'budu ve iyya kana'stin ayetini indirdi. Ölülere ve türbelere yalvarıp onlardan yardım istediniz öyle mi? Bu batıl kıssaya inandınız. Allah'tan yardım isteyene Allah yüzüstü bırakır. Ama evliya yüzüstü bırakmaz zannettiniz öyle değil mi? Subhanallah. İşte bu küfürdür. İşte bu şirktir. Subhanallah. Halkın karşısına on binlerce yüz binlerce insanın karşısına çıkıp bu batıl hikayeyi anlatıyorlar. Böyle batıl hikayeler ile insanları Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in dinine davet ediyorlar. Vallahi bu İslam dini değildir. İçinde namaz, oruç ve hac olan bir şirk dinidir. Namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, hacca dedikseler, bu şirk dinidir. Bu küfür dinidir. Bu Ebu Cehil'in dinidir. Nasıl Allah bırakılır da Allah'tan başkasından yardım istenilir? Hem de gücünün yetmeyeceği bir hususta. Subhanallah. İstianem. Ve delilül istiazeti. İstiazenin delili. İstiaze sığınmak demek. Türkçe'de istiazeyi sığınmak kelimesiyle karşılıyoruz. Ve delilül istiazeti istiazenin delili sığınmanın delili yani sığınmanın bir ibadet olduğunun delili. Sığınmak ne demek? Sığınmak korkulan şeylerden dolayı Birisinin korumasına birisinin korumasını talep etmek demektir. Birisinin korumasına girmek, korumasını istemek demektir. Himayesini istemek demektir. Sığınmak bu demek. Ve delilül istiazeti sığınmanın delili yani ibadet olduğunun delili kavluhu ta'ala. Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Kul deki Ey peygamber de ki, euzu, sığınırım. Kime? Subhanallah. Kul eûzu sığınırım. Allah bize kime? Resule ve bize kime sığınmamızı emretmiş. Kul eûzu bir Rabbil felak Kul eûzu bir Rabbin Nas sureleri. Sabah ve akşam okuyarak kendisiyle Allah'a yalvaracağımız sureler. Kul eûzu bir Rabbil felak de ki, kul eûzu sığınırım bir rab bil felak rabbe sığınırım neyin rabbine sabahın rabbine sığınırım felakın rabbine sığınırım min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza ve ve min şerri nefasati uqad min şerri ma halak neyden min şerri şerrinden neyin ma halak yarattıklarının şerri İnsi, cinni soyut, somut, her ne yaratmışsa ve onlarda her ne şerler yaratmış ve takdir etmişse onların şerrinden Allah'a sığınır. Min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza ve ve min şerri nefafati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased bütün bu hususlardan. Büyücü kadınlar, karanlığı bastığı zaman gece, Haset ettiği zaman hasetçi hepsinin şerrinden kim koruyabilir? Allah. O halde kimin himayesine girmeli, kimin himayesini istemeli, kimin koruması altına girmeye çalışmalıyız? Yani kime sığınmalıyız? Allah'a. Kul euzü bi rabbil falk. delil ve kul euzü bi nas. Surenin hepsi kul euzü bi rabbinnas nas istiazaya kim layık? Rabbin nas, insanların Rabbi layık. Melikin nas, insanların Melik'i layık. İlahin nas, ilah kim ise istiazeye layık olan odur. İlah kim ise sığınılmaya layık olan odur. Kime sığınıyorsan o senin ilahındır. Her kime taabbudi bir sığınış ile sığınıyorsan o senin ilahındır. Sığınılmaya Allah layıktır. Kulâuzü bi rabbin Nas, melikin-nâs, min Şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınır. Evet, bu da istiâze. Demek ki istiâze ibadettir. Yüce Allah'tan başkasına yöneltilmesi caiz değildir. Güçlerinin yettiği hususlarda yaratılmışlar arasında istiâze caizdir. Tıpkı istiâne gibi ve delilul istigafati delili istigafa o da yardım istemek anlamına geliyor fakat isti'aneden farkı kardeşlerim şiddet anındaki yardım istemedir istigafe şiddet anındaki yardım istemedir yani isti'ana düz bir şekilde herhangi bir dallık, sıkıntı basmadan, herhangi bir başa bela ve musibet gelmeden yardım istemek demek. İstigafe, şiddet anında yani helak anında, dallık anında boğulurken, yangın esnasında, yangının arasında kalmış kimsenin yardım istemesine ne denilir? İstigafe. Boğulurken yardım isteyen adamın yardım istemesine ne denilir? İstigatı. Deprem anında sallanan adamın yardım istemesine ne denilir? İstigatı. Herhangi bir darla sıkıntı, herhangi bir şiddet halinde olaksızın yardım istemeye ne denilir? İstigatı. Ve delilül Taala istigatının delili yani ibadet olduğunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruldu. اِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَسْتَجَابَ لَكُمْ Rabbinizden istigafe ediyordunuz da فَسْتَجَابَ لَكُمْ Size icabet etmişti. Bu hangi gün? Bedir günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kendilerinin üç misli büyüklüğünde ve alet ve edavat itibariyle karşılaşıl, karşılaştırılmayacak kadar güçlü bir ordunun karşısındaydılar. Hakikatte onlar sadece kervanı vurmak ve kervandaki birkaç askeri alt edip kervandaki ganimetleri almak için çıkmışlardı. Niyetleri savaş değildi ciddi bir savaş hazırlıkları da yoktu. Yanlarında ciddi bir savaş alet ve edavatı da yoktu. Çünkü sadece kervanı koruyan 10 15 20 tane süvariyi vurup ganimetleri alıp döneceklerdi. Niyetleri buydu. Fakat Subhana Allah Subhanahu ve Taala onların o zayıf o güçsüz halleriyle güçlü müşriklerin Mekke ordusunun karşısına çıkmalarını takdir buyurdu. Rabbimiz bu aziz buyuruyor. Eğer aranızda sözleşseydiniz orada bir araya gelemezdiniz. Ama Allah sizi karşılaştırmayı murad etti. Allah Subhanahu ve Teala onları karşı karşıya getirdi. Karşıda kendileri 300 küsür kişi karşıda kendilerinin üç misli kalabalıkta olan bir insan topluluğu. Ve kendilerinde herhangi bir savaş hazırlığı yok, ön hazırlığı yok, gerekli alet ve edavat yok ama müşrikler savaş için çıkmışlar. Gerekli zırhlarla, gerekli e, kılıçlarla, mızraklarla ve diğer alet ve edavat ile çıkmışlar. Müşrikler savaş için, onlar savaş için değil. Müşrikler çok, onlar az. Müşriklerin aletleri var, onların yok. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan Teala'dan de bulundu. O dehşetli, o acip, o korkunç hal karşısında Allah-u Teala'dan istigatada bulundu. Ve Yüce Allah azze ve celle kendisinden istigatada bulunanlara Melekleriyle yardım indirdi, kalplerine sekinet indirdi, kuvvet indirdi. Onların silahlarını isabetli yaptı ve o koskoca orduyu dağıttılar. Ve İslam o güne kadar ve o günden sonra görülmemiş bir zafer elde etti. Ve Allah azze ve celle bu zaferden öyle razı oldu ki Bedir ehlinin tümünü mağfiret etti. Tümünün cennetlik olmalarına hükmetti. Tümünün hata ve kusurlarını hatta gelecek hata ve kusurlarını bağışlayacağını vaad etti. Subhanallah. İstigasa. İstigasa bu. Bu ayeti de bu kıssayla ilişkili. Daha sonra müellifimiz diyor ki ve delil-i zebhi. Zebhin delili. Kardeşlerim zebh yani keserek kan akıtmak. Zebh'in anlamı bu. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'ya takarrub ve ibadet, taabbud olarak kan akıtmaya zebh. Biz dilimizde kurban kesmek diyoruz. Kurban kesmek zebh denilir. Allahu Teala'ya takarrub, yaklaşma amacıyla kan akıtmak. Orada kişi Yüce Allah Subhanahu ve Taala'ya takarrub amacıyla ne yapar? Kan akıtır. Kan akıtır. Şimdi kurbanın kurban kesmenin faideleri, semereleri zikredildiği zaman işte toplumdaki fakirlerin doyması, işte açların doyması, sosyal hayatın işte belirli bir düzene ve dengeye girmesi vesaire vesaire faydalar zikredilir. Fakat bazı kimseler bu faydaları o kadar çok ön plana çıkartıyorlar ki kurban kesmekten güdülen gaye Yüce Allah Azze ve Celle'ye taabbud değil, yaratılmışlara ihsanda bulunmak oluyor. Yaratılmışlara ihsanda bulunmak da Allahu Teala Azze ve Celle'ye bir taabbuddur. Yani kişi Allah'a yaklaşma niyetiyle et dağıttığı zaman ibadet etmiş olur. Yani sen bir kilo eti kasaptan aldın, götürdün, akrabalarını ikram ettin. Bu nedir bir? Bu bir ibadettir. Yani Yüce Allah Azze ve Celle'ye bir ibadettir. Çünkü bu bir tasadduktur. Onun rızasını gözeterek yaptığın takdirde bu bir tasadduktur. Fakat buradaki zebh bu demek değil. Ve kurban bayramlarında bizim yaptığımız zebh kan akıtarak Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaktır yüce Allah Subhanahu ve teala rahmetiyle kanına akıttığımız hayvanların etinden yemeği de bize helal kılmıştır bu da onun rahmetidir fakir fukaraya dağıtılmasını emretmiştir bu da onun hikmetidir ve rahmetidir bu da onun hikmeti ve rahmetidir bir ibadet yerine get getiriyoruz hangi ibadet? kan akıtma ibadetini yerine getiriyoruz Kana akıtma ibadetini yapıyoruz. Bu ibadeti yerine getiriyoruz. Allah Subhanahu ve teala'nın bir ikramı olarak da kanını akıttığımız hayvanları yemek bize helal oluyor. Yani Allah'a kurban ettiğimiz o hayvanları bırakmıyoruz orada. Allah azze ve celle gökten bir ateş gönderip de bunları alsın göğe yaksın diye değil. Eski ümmetler arasında böyleydi. Fakat Allah Subhanahu ve teala rahmeti gereği bizim için caiz kıldı. Kanına akıttığımız, Allah'a ibadet olarak kanına akıttığımız o hayvanın etini yemeyi ve başkalarına yedirmeyi. İşte bu Allah'ın bize ikramıdır, Allah Azze ve Celle'nin rahmetidir. Yoksa kendisiyle o asnada ibadet ettiğimiz şey, kanını, hayvanın boğazını kesip, kanını akıtarak Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya, takarrup etmeye çalışıyoruz. Kendisini tazim etmemiz için belirlediği ibadetlerden bir ibadettir bu. Kendisini tazim etmemiz için belirlediği ibadetlerden bir ibadettir. Biz Rabbimizi tanıyoruz. O her ne emretmişse o adalettir, rahmettir. Dolayısıyla kendisini tazim etmemiz için bize bir ibadet belirlemiş. Bu ibadetlerden birisi de kan akıtarak... Keserek, kurban keserek kendisine yaklaşmamızdır. Ve biz Rabbimizi tazim ederek, ona yaklaşma niyetiyle kan akıtırız. Meşru kılınan hayvanları, meşru kılınan yöntemlerle, kesme suretiyle kana kıtırız Bununla da Rabbimiz Azze ve Celle'ye tekarrup ederiz. Bu bir ibadettir. Ve delilü zebhi. Bunun ibadet olduğunun delili kavluhu Teala yüce Allah'ın şu buyruğudur. Kul de ki inne salati benim namazım ve nusuk ve nusuki ve benim nusukum. Nusuk zebh demektir. Nusuk ile ne kastediliyor zebh, kurban kesmem. Benim namazım ve kurbanım zebhim ve mahyaya Hayatım ve memati ve ölümüm. Lillahi Rabbil alemin. tüm bunlar kime nispet edildi? İzafe edildi? Allah'a. Demek ki bunlar ibadettir. Ve mehyaya ve memati Lillahi Rabbil alamin Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. La şerike lehu. Onun ortağı yoktur. Yani bütün bu hususlar sadece ona hastır. Allah'a kastır, onun bir ortağı yoktur. Ve mine sünneti, bunun sünnetten delili La'anallahu men zebha li gayrillah Peygamberimizin şu sözüdür, Allah'tan başkasına zebh edene, yani kurban kesene Allah lanet etsin. Bu hadisi şerifte zebhin ibadet olduğunun delili. Zebh ibadettir taabbuddan başka hiçbir sureti yoktur zebh halis ibadettir taabbuddan başka bir sureti yoktur yüce Allah'tan başkasına yapılması her durumda şirktir ve zebhin küçük şirk olan sureti de yoktur yani Allah'tan başkasına kurban kesen büyük şirk ile müşrik olur Allah korusun türbelere evliyalara kabirlere kurban kesenlerin durumunda olduğu gibi Allah korusun bu, en çok rastlanılan Allah'tan başkasına ibadet etme türlerinden birisidir. En çok rastlanan şirk türlerinden birisidir. Zebh. Allah korusun. Bitirmeye çalışıyorum. Ve delilun nezri. Nezrin delili. Nezr, kardeşlerim dilimizde adak adamak anlamına geliyor. Adak adamak. Peki, İslahi anlamı nedir? Nezrin adak adamanın anlamı ne? Ne demek yani? Kardeşlerim, adak adamak ya da nezir Allah Subhanahu ve Taala'nın vacip kılmadığı bir şeyi kulun kendisine zorunlu kılmasıdır. Allah Subhanahu ve Taala'nın vacip kılmadığı bir şeyi bir ibadeti kulun Kendisine zorunlu kılmasıdır, vacip kılmasıdır, e, gerekli kılmasıdır. Allah bunu vacip kılmamış. Senin özelinde sana o ibadeti vacip kılmamış. Ama sen ne yapıyorsun? Bununla kendini mükellef tutuyorsun. Mesela diyorsun ki, şu kadar sadaka dağıtacağım. Bunun mutlak olanı var, mukayyed olanı var. Mutlak olanı var. Sen kendine... Şu kadar dağıtmak yine nezredebiliriz. Bu adak. Şimdi biz adak adamak dediğimiz zaman bunun tek bir sureti var memleketimizde o da ne? Kurban kesmek. Hatta o da koç olacak. Başkası olmaz adak. Yani bu, bu böyle anlaşılıyor. Böyle mi? Değil. Kişi sadaka dağıtmayı nezredebilir mi? Eder. Mutlak olarak nezrediyor. 100 bin lira dağıtacağım. 250 bin lira dağıtacağım. 500 bin lira dağıtacağım. Fakir yukaraya dağıtacağım. Bu şekilde. Sonra oruç nezir diyor, 3 gün oruç tutacağım. Sonra şu kadar namaz kılacağım. Bunların hepsi nezirdir. 3 gün mescidi haramda itikafa gireceğim. Nedir bu? Nezir. Kurban keseceğim. Bu da nezirdir. Bir de Kayıtlı nezir var. Yani şu işim olursa, şu sınavı geçersem, babam hastalıktan kurtulursa, bu da kayıtlı, mukayyet nezir. Bu ne zaman vacip olur? Koşulan şart yerine geldiği zaman. Koşulan şart yerine geldiği zaman o nezir vacip olur. O nezir vacip olur. Fakat diğerinde koşulan herhangi bir şartı olmadığı için nezir anında vaciptir. Bunda koşulan bir şart var. O zaman o nezri yerine getirmek vacip olur. Her halükarda nezir vaciptir. Nezri yerine getirmek vaciptir. Kardeşlerim, nezir öyle bir ibadet ki adamak, nezir adamak nedir? Mekruh. Mekruhtur nezir adamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle mekruhtur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, nezir Allah azze ve celle'nin kaderini değiştirmez. Sadece cimriden mal çıkartır. Nezre damak mekruhtur. Fakat adandığı takdirde yerine getirmek vaciptir. Adandığı takdirde yerine getirmek Allahu Teala'nın kendisiyle ibadet kendisiyle tevhid edildiği bir ibadettir. Delilün nezr, nezrin delili kavlihu ta'ala, Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Yufune bin nezr. Allahu u Teala azze ve celle salih kullarını nezirlerinde vefa gösterirler diye övüyor. Bu da neye delalet eder? Allah'ın bunu sevdiğine delalet eder. Allah onu seviyorsa o şey ibadettir. İbadet olan şey Allah'tan başkasına yöneltilmez ne bin Nazri nezirlerine vefa gösterirler veyahaffun ne yamen kane şerruhu Mustara ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar kardeşlerim Nezir'de Halis ibadettir Taabbud olan dolan suretinden başka sureti yoktur Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına nezretmek mutlak surette şirktir ve nezrin küçük şirk olan sureti de yoktur. Yani kişi allah Teala'dan başkasına takarrub için oruç nezrederse müşriktir, hac nezrederse müşriktir, namaz nezrederse müşriktir, sadaka nezrederse müşriktir, kurban nezrederse müşriktir, mal nezrederse müşriktir. Mesela diyor ki şu işim olursa türbeye gidiyor. Şu kadar mum yakacağım. Ali Baba, Mehmet Baba, Tezveren Dede. Lat, Menat, Uzza. Yani bu bugünkü Lat, Menat, Uzza Emir Sultan, Ali Baba, Tezveren Dede, Sümbüllü Dede. de, yani çeşit çeşit dedeler, babalar, türbeler yatırlar. Mekke müşriklerinin Lat'ı, Menat'ı, Uzzası, Hubeli. Nuh kavminin Yavku, Yagusu, Nesri Mekke müşriklerinin Lat'ı, Menat'ı, Uzzası. Şimdi de Sumuncu Baba, Tüllü Baba, Süphan Allah. Emir Sultan sizin tezveren baba Hacet Dede. Bunlar. Bunlara bir kişi gidiyor, diyor ki: "Ey somuncu baba eğer benim şu işim olursa senin türbeni e, ziyarete gelenlere ekmek dağıtacağım. Bu şirktir. Eğer benim şu işim olursa senin türbeni mum yakarak aydınlatacağım. Bu şirktir. Senin türbeni restore ettireceğim. Bu şirktir. Kabrinin üzerine halılar, yeni halılar sereceğim. Bu şirktir. Bunların hepsi şirktir. Böylece kardeşlerim gelmiş olduk, bitirmiş olduk. Birinci temel esası, birinci temel esas. Biz bu kitabımızda, bu risalemizde, bu metnimizde üç temel esası işliyoruz. Mukaddimeleri gördük, sonra müellifimiz Rahim birinci temel esasa girdi. Bu üç temel esas kişinin kabirde karşı karşıya kalacağı üç soruyla ilgiliydi. Birinci temel esas kişinin Rabbini bilmesiydi. Ve Rabbimiz Azze ve Celle ile ilgili soruyu onun cevabının nasıl olması gerektiğini gördük. Ve bu münasebetle Yüce Allah'ın rububiyetini, Allah'ın uluhiyetini ve ibadet çeşitlerini işledik. Birinci temel esas böylece bitmiş oldu. İbadet çeşitleriyle ilgili Temel kaide neydi? Her kim bu ibadet çeşitlerinden herhangi birini yüce Allah'tan başkasına yöneltirse o kafirdir, müşriktir. Bir şeyin ibadet olduğu sabit olduktan sonra kitap ve sünnetten deliller ile o ibadeti Allahu Teala'dan başkasına yöneltmek şirktir, küfürdür. Allahu Teala'dan başkasına sunmak İnsanı İslam milletinden çıkartır. Ee, i̇badet çeşitlerini gördük, delillerini gördük. Bilinci temel esas bitmiş oldu. Bu temel esası siz öğrenmiş oldunuz. Evlerinizde, çoluk çocuğunuza, yakınlarınıza, anne babanızı akrabalarınıza, dostlarınıza, kardeşlerinize telkin edin. Buraları okuyun, öğretin kardeşlerim. Bu zamanda, bu memlekette, bu mübarek metni, üç temel esas Risalesini okuyup öğreten, anlatan, insanlara bunu telkin eden, Allah'a davet eden bir davetçi olur, peygamberlerin mesleğini yapan birisi olur ve kıyamet günü peygamberlerle birlikte edilme şerefine ulaşır inşallah. Ee, bu kitabın müellifi Şeyhül İslam Müceddid İmam Rahmetullahi Aleyh gibi bir alim olmasa da inşallah kıyamet günü o alimin bu kitabı yazar, yazarak ulaştığını umduğumuz ecirlerine ve mükafatlarına o kişi de bunu okutarak, yayarak, anlatarak ulaşır. Yüce Allah subhanehu ve teala anlama hususunda bizi muvaffak kılsın, başarılı kılsın. İnşallah önümüzdeki hafta ikinci temel esasa başlayacağız. Yüce Allah subhanehu ve teala... Anlamak, amel etmek hususunda bizi, sizi muvaffak etsin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.